kitabullah hadiyul lil anam fihi Evet Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve ssalatu vesselam ala rasulillah ve sahbihi ecmaîn ba'd değerli kardeşlerim Yine değerli eserimiz Kitabı Tevhid, yani Allah'ın kulları üzerindeki hakkı adlı kitabın şerhine devam ediyoruz kardeşlerim. Tevhid Allah Subhanı ve Teala'yı bildemekti. Rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatında. Dinin temeli özü ve usulüydü değerli kardeşlerim. Dolayısıyla Tevhid amellerin kabulü için temel bir şart olduğundan dolayı biz böyle değerli bir eseri işliyoruz yani bu kitap olmazsa olmazlardan her bir müslümanın mutlaka okuması gereken bir eserdir müslüman bu eseri okuduğu takdirde hem tevhidi kavrar hem tevhidi bozan zarar veren ona aykırı olan hallerden de kendisini korur insanoğlu öldüğü zaman tevhidden sorgulanır tevhidden geçen bir de mamazdan geçen kurtuluşa erer. Dolayısıyla bu kitabı böyle uzun da olsa şerh yapmamız, her hafta bir bab üzerinde durmamız Allah subhanahu ve taala'nın bize verdiği bir nimet. Bugün Allah nasip ederse yeni bir babtan, konudan devam edeceğiz. Babımızın adı Babu Ma'ca fi'rriyah. Babu Ma'ca fi'rriyah. Riya hakkında gelen denilir. Ancak Sizde kitapta kardeşlerim riya yani gösteriş şirktendir olarak gelmekte. Sizde böyle yazılı başlığınız. Yani riya şirktendir. Nedir riya? Bir başka tabirle gösteriş değil mi? insanın kendisini başkasına beğendirmesi. Şimdi ben sizden bu alanda daha geniş bir bilgi almak istiyorum. Yani içimizde bazı dostlar bu başlığa binaen, riyanın tanımını muhtasar bir şekilde de olsa çeşitli kardeşlerden almaya çalışalım. Evet, İslam davetçisi Halil Karadağ genç kardeşimden alalım. Evet. Hocam riyayı Allah'a süre saler neseden bize de anlatırken riya karanlık adamda bir karıncanın ayak dizine benzer diyor. Evet. Yani bu riyanın çeşitlerinden bir tanesi ise örneğin bir e, kişi namaz kılarken diğeri gelip buna seyrettiğini görünen namazları namazının güzelleştirmesi bu evet. bir riyadır veya e, bir infak e, sevap yaparken ben şunu yaptım ben şuna infak yaptım ben şuna yardım ettim dediğim yani, evet. takdirde Allah-u bu riyaya giriyor, şirkiye giriyor ve senin ecelini kabul etmemektedir. Güzel sen terimsel ıslahi anlamda bir tanım yaptın ee, tabi riyanın lügat anlamı var bir de terimsel anlamıyla riya genel anlamda daha farklı tanımlarla da ifade edilebilir. Daha biraz açık ifadeler kullanabiliriz. Evet İbrahim Hocam. Ria, kişinin yapmış olduğu fiili veya sözü bir tek olan Allah'ın rızasını kazanmak değil de muhatabı olan kişinin rızasını ve tahtirini, övgüsünü kazanmak için evet. işlenen bir fiil veya söz olabilir. Güzel. Çok güzel. Evet. Peki, başka arkadaşlar var mı bu çerçevede, bu bağlamda? Riya'nın tanımını yapmak isteyen. Evet Yakup. Hoca ameli yönde gösteriş Evet. Nacar namazı yapınca ve de başkasını amacıyla <gülüyor> Evet. O halde riya gösteriş demek. Yani insanın amelini, ibadetini bir başkasına beğendirmesi demek. Yani terimsel olarak Allah'a ibadet eden bir Müslümanın yapmış olduğu ibadette Allah'ın rızasını gözetmeyip bir başkasının kendisini beğenmesini beklemesidir. Yani amelde, riyakarlık amelde gösterişte bulunmak diyoruz. Yaptığın bir ibadeti bu bir namaz olabilir, bu bir infak olabilir, bu bir ilim olabilir. Bu bir cihat olabilir. Bunları yaparken Allah rızasını gözetmeyip, bir nefsi hata yaparak ne yapıyorum kardeşlerim? Amelimi başkasına beğendirmeye kalkıyorum. E Subhanallah, insan amelini başkasına beğendirirse hangi yüzde Rabbinden ecir bekler? Hem şeran düşünelim, hem akden düşünelim mantıken. Eğer bir insan başkasının yanında çalışıyorsa... Bir başkasından ücret alma hakkına sahip olur mu? Nasıl oluyor da bir Müslüman ibadetini Allah rızası için yapmıyor değil mi Yunus? Bir başkası için yapıyor ve onun beğenmesini bekliyor ve gösterişte bulunuyor. Sonra alemlerin Rabbi olan Allah'tan ecir bekliyor. Böyle bir şey değerli kardeşlerim ne şeran ne aklen doğru değildir. O halde yani bu babda buna değineceğiz. Peki bu başlık, bu bab dediğimiz bu konu kitapla mutlaka alakalı. Sizce hangi boyutta alakalıdır? Bu başlığımız kitapla hangi boyutta alakalıdır? Neden? Müellif Rahimahullah bu başlığı atmıştır. Evet salih. zaman çünkü rüya Tevhid'i bozan bir Güzel, çok güzel. Evet, e, Erdan. Ruhye kendini bozan imalette anlayışlı koşmakta. Evet. Peki, yani burada altı çizilmesi gereken bir nokta var. Gerçi ben e, sohbetin ilerleyen dakikalarında bunu belirleyecektim. Şimdiden söylemem gerekiyor. Yani biz şirktir dedik ve uluhiyette şirktir dedi. Yani o zaman bu amelde riyakarlık kişiyi dinden mi çıkartıyor? Bunu tespit etmemiz lazım. Aksi halde her gördüğümüz bir ibadet eden Müslümanı bir hatası olup da amelini beğendirmeye kalkarsa onu dinden çıkartırız ki usulen hata etmiş oluruz. Evet sizce o zaman insanı dinden çıkartan büyük şirk kısmına mı giriyor? Küçük şirk kısmında mı? Parantez içinde yani gizli şirk şirkül hafî dediğimiz gizli şirk kısmına mı giriyor? Evet Musa Bu gizli şirktir Allah'ın bize bunu şöyle tavsiye etmiştir Ey Allah'ım bilerek şirk koşmaktan sana sığmıyorum bilmeyerek böyle bir şey de olduysa yine sana sığmıyorum demiştir Çok güzel o zaman değerli kardeşlerim ee, dedik ki şu an küçük şirk kapsamına giriyor, gizli şirk kapsamına giriyor. Yani bir kişi riyakarlık ettiği takdirde, amelinde gösterişte bulunduğu takdirde büyük şirke girmiyor, dinden çıkmıyor. Bunun altını özellikle çizelim. Riya iki kısım kardeşlerim. Yani iki tane boyutu var. Birinci boyutu münafıkların ortaya koyduğu bir riyakarlık diğeri de Müslüman bir kimsenin ortaya koyduğu riyakarlık yani biliyorsunuz birinci riyakarlık münafık bir kimse kalbinde İslam'a düşmanlığını saklayan diliyle de İslam'ı ishar eden kimsedir bu amellerinde ne yapmış oluyor Müslümanlarla beraber olduğunda riyakarlık yapmış oluyor dolayısıyla Böyle bir kimsenin amelini Allah zaten temelde bir nifak bulundurduğundan dolayı kabul etmeyecektir. Allah subhanehu ve teala bakın bu konuda Nisa 142. ayette şöyle buyuruyor. İnnel munafiqine yukadîûnallaha ve huve khadîuhum ve izâ qâmu iles salâti qâmu kusâle yuraûnen nâse ve lâ yethkûrûnallaha illa qalîle münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Çünkü kalplerinde bir nifak var, küfür var, imansızlık var. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Onlar namaza kalktıkları zaman tembel tembel kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar ve Allah'ı pek az zikrederler. Bakın Allah burada insanlara gösteriş yaparlar derken kimi kastediyor bu ayette? Münafıkları kastediyor. Sonra bu ayetten yola çıkarak her amelinde gösterişte bulunan insan münafıktır demek yanlış olur. Çünkü ayetin muhatap olduğu insanlar kimlerdir? Münafıklardır. Allah Subhanahu wa ta'ala bu ayet-i celilesinde münafıkların amellerinde gösterişte bulunduğunu naklederek bizleri ikaz ediyor, uyarıyor kardeşlerim. İkinci çeşit riya ise Müslüman bir kimsenin ibadet esnasında Allah'ın rızasını gözetmeyip bir başkasının rızasını, bir başkasının beğenmesini, hoşnut olmasını beklemesidir. Ve bu tevhide zarar verir. Yani bu gizli şirk, şirkül hafi dediğimiz bir başka tabirle de küçük şirk yani insanı dinden çıkartmayan günaha sokan bir şirktir. Allah subhanahu wa ta'ala böyle bir kimsenin amelinin yüzüne çarpacaktır. Sohbetin başında da söylediğimiz gibi Allah subhanahu wa ta'ala kendisinin vecihi için yapılmayan tüm amelleri amel sahiplerinin yüzüne çarpacaktır. Allah ancak salihlerden, muttakilerden, kendi rızasını gözeterek yapılan amelden razı olmaktadır. Bakın Allah bu konuda şöyle buyurmaktadır. Hepinizin çok iyi bildi Nisa. 48. Ayet-i Kerime. Evet bu Ayet-i Kerime'yi bana ezbere bir kardeşimi söyleyebilir. Nisa 48. Ayet-i Kerime'yi birçoklarınız ezbere biliyorsunuz. Evet Cuma kardeşim. Şüphesiz Allah ortak Bunun dışında için Kim <gülüyor> Allah'a ortak koşarken, koşarsa şüphesiz Allah Çok güzel. Bir kişiden de alalım. Evet Başka kardeşlerimizden, parmağa kalkanlardan. Evet İbrahim Hocam. Şüphesiz ki halkın kendisine ibadette şirk koşulmasını asla barışlamaz. Bunun dışındaki günahları ise dilediği için, affeder, dilediği için ise azaplandırır. Şüphesiz ki her kim Allah'a şirk koşarsa Allah'a büyük bir iftira ile günah işlemiş olur. Çok güzel. İnnallaha la yanfiru en yuşraka bihi ve yanfiru mâdûne zelike limen yeşâh. Ve bil, ve men يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ iftara ismen عَز۪يمَ Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasına razı olmaz. Allah subhanahu wa ta'ala bakın şirkten razı olmadığını haber veriyor. Asla onu bağışlamaz. Bunun dışında kalan günahları, şirkin dışında kalan günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a şirk koşan kimse şüphesiz büyük bir günah İşleyerek iftira etmiş olur. Demek ki şirk en büyük günahtır. En büyük iftiradır. Çünkü Allah Celle Celaluhuna yakışmayan bir ameli ona layık görüyoruz. Ve ona ortak koşuyoruz. Peki bu ayeti kerimede Allah şirki bağışlamayacağını haber veriyor. O zaman bu şirkin kapsamına hem büyük şirk, hem küçük şirk, hem gizli şirk de girmektedir. Ancak konumuzla alakalı olan hangi şirke biz burada değinmiş oluyoruz? Küçük şirket. Bir başka tabirle de şirkül hafi dediğimiz gizli şirket. Bu ayet açıkça şirkin bağışlanmadığını ortaya koyuyor. O halde hem babımıza değindik, babamızın kitapla alakasına değindik, hem de bununla yani riya alakalı, riya ile alakalı, gösterişle alakalı tanımlara değindik. Bu konuda riya iki kısım olduğunu haber verdik Allah subhanahu ve teala riyakar bir insandan amelini kabul etmeyeceğini de söylemiş olduk değerli dostlarım. Şimdi geldik bu konuda delillerimizle kitabımızın başlığının içini doldurmaya bu konunun inşallah delilleri nelerdir? Evet, birinci delilimiz. Evet kardeşim Muzaffer hocam. De ki ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu var ki bana ilahınızın sadece bir ilah olduğunun olduğu olunuyor. Artık her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa salih amel işlesin ve Rabbine ibadette hiçbir şey yokta koşmasın. Kers suresi 110. Güzel. Evet. Bir kişiden daha alalım. Soner. Ben yalnızca sizin gibi bir beşerim. Şu ki bana ilahımızın ancak bir İlah olduğu vahiy olmuyor. Öyleyse her kim Rabbine kavuşmayı umup arzuluyorsa talih hemen istersin ve Rabbine ibadete hiçbir şey ortak koşmasın. Kev 110. Güzel. Evet. Kev suresi 110. ayet-i kerime açık bir delil bu konuda kardeşlerim. Kul innem ene basarun mislukum. Yuha ilaya enma ilahukum ilahu vahid. Feman kana yercu liqa'a fe liyamel amalan salihan. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا De ki ben yalnız sizin gibi bir beşerim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin burada beşer olduğu, beşeri fonksiyonları ve misyonları olduğunu öğreniyoruz. Yani onun ilahi bir misyonu yoktur. Onu ilah konumuna getirme hakkımızın olmadığını da bu ayetin çerçevesinde öğreniyoruz. Şu var ki bana ilahınızın ancak bir ilah olduğu vahyolunuyor. Muhammed aleyhissalatu vesselam, bir tek ilahın Allah subhanahu ve ta'ala olduğunu haber veriyor. Onun dışında ikinci bir ilah yoktur. İkinci bir ilah inancı ise küfürdür ve şirktir. Ayetin devamında öyleyse her kim Rabbine kavuşmayı umup arzuluyorsa salih bir amel işlesin ve Rabbine ibadet hiçbir şeyi ortak koşmasın. Bu ayetin neresinde delil var? Evet bu ayetin neresinde delil var? Abdurrahman. Rabbine ibadetten hiçbir şey ortak koşmasın. Çok güzel. Peki bu ayetin delin, yani istişat noktası buran. Alakası ne? Yani konu başlığımızla alakası ne? Evet, Abdurrahman. Hocam, yine konum başlığı bir alakası, az önce de buyurduğunuz gibi, yani namaz kılarken veyahut da zekat verirken, hani bir namazla ilgili mesela bunlar ailenin şeyleri, yani mesela oruç öyle değil ama, Namazda da bir maldan verirken cihaya kapılmaz. Yani bunu Allah için yapıyor ama gösteriş için. Yani namaz evet. Allah için verilmesi gerekiyor ama <gülüyor> işte diğer komşuları bak bu adam çok sadaka verdi. Çok öşür verdi tablasında ne domarından çok zekat verdi. Ya hasta başka bir bir camı da vermesi. Bu namazda da içeri girsin geldiğini gördüğü zaman Evet. Yani, bu şeytan hepımıza gelebilir ki namaz şeklini biraz değiştiriyor. Değiştirirse bayağı da daha bir kuşulu davranırsa bu da normal Allah için yapması gereken bir ibadet. Ama zaman başkasını gördüğü zaman veya başka e, yani herhangi bir insan geldiği zaman şeklini değiştirmesi yani kendini ona o zaman onun için yapmış olur. Yani. Evet güzel. Şimdi Sufyan-ı güzel bir sözü var. Diyor ki eğer ilim ehli topluma, şabın arasına katıldığında, çıktığında diğer alan tabaka arasında kendisini bir mertebe üstün görmeye kalkarsa bu onun için bir riyakarlık olarak yeter diyor. Yani bir ilim ehli veya bir ilim talebesi veya bilgi sahibi bir insan topluma çıktığında havamın arasında kendini kardeşlerim üstün görüyorsa ve inmen kendisini onlardan yüce görüyorsa ve bununla beraber bundan da memnuniyet ortaya koyuyorsa Kendisini de ilmiyle onlara beğendirmeye kalkıyorsa bu ona riyakarlık olarak yeter diyor. Şimdi diyelim ki biz ehl sünnet ve cemaat akidesine mensup Müslümanlarız. ehl hadisiz. Sünnetle amel ediyoruz. Diyelim ki mescitlerimizde avam yani bizim kardeşlerimiz, büyüklerimiz sünnete mutabık uy uygun olmayan bir namaz kılıyorlar. Eğer biz namazlarımızı onların arasında farklılık arz etmek kendimize başkalarına göstermek amacıyla kılmaya kalkarsak farkında olmadan aynı riyakarlığı biz de yapmış oluruz. O yüzden bazen namaz kılma şekillerimizde farklılık şüphesi olacaktır. Çünkü biz sünnete uyuyoruz ama burada kalbe çok dikkatli bir şekilde kardeşlerim dikkat edeceğiz. Biz namazımızı kılarken çevremize yani büyüklerimize veya Komşularımız, akrabalarımıza, cami cemaatına farklılığımızı arz etmek, ifade etmek, göstermek için kılmayacağız. Sünnet budur. Allah peygamberinin ben sünnetine uyuyorum diye kılacağız. Aksi halde biz o namazda, o amelde ne yapmış oluruz? Birilerine yankanlıkta bulunmuş oluruz. Veya konuşan bir hatip veya Kur'an okuyan bir kari veya infakta bulunan bir gani, bir zengin kerim olduğunu, cömert olduğunu insanlara beğendirmek konuşmasını insanlara sevdirmek amacında olursa veya kıraatının ve sesinin güzelliğini insanlara duyurmak ümidi olursa bu riyakarlığın içerisine girer. Allah bakın ayette وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدَى Sakın ha sakın yani Rabbine ibadette başkasını ortak koşmasın diyor Rabbül Alemin. Buradaki şirk koşmasından maksat Büyük şirk, küçük şirk ve şirkül hafi dediğimiz gizli şirk olmaktadır. Üçünü de kapsamaktadır. Ama bizim başlığımızla alakalı olan, bu, alakalı olan boyutu neresidir? Bunun gizli bir şirk olmasıdır. Allah Subhanahu ve Teala bu ayette bizlere ikazda bulunuyor. Sakın amelinize, ibadetinizde birilerine kendinizi beğendirmeye kalkmayın. Şirk koşanlardan olmayın. Yani bu amelinize Rabbinize isyanda bulunmuş. Ve ona muhalefette bulunmuş olursunuz denmektedir. Ayetin başka boyutu var. Ona da değinmiştik. Ayette peygamberin bir insan olduğu gerçeği ifade ediliyor. Ve onun ilahi bir misyonu olmadığı anlatılıyor. Ve bununla beraber buna rağmen birçok insanlar peygamberimizin insanlık fonksiyonunu unutarak onu bir insan üstü varlık olarak değerlendirenlerden şahit oluyoruz. Ve diyorlar ki Allah subhanahu ve ta'lamanın nasıl insanlara icabeti ve dualarına karşılık vermesi söz konusuysa, Peygamber aleyhissalatü vesselam da aynı şekilde ümmetine icabet eder. Hatta biz Pakistan'da okurken, Islamabad'ta orada bir camiayla tanışmıştım. Elvi cemaati denilen Pakistan'da meşhur bir cemaattir. Hem sofi hem itikatta yanlış ve hatalara düşmüş bir cemaattı. Onlardan bazıları namaz kılarken, İmam olarak imamın arkasında bulunan bir alanı boş bırakıyorlar. Yani imamın arkasında durması gereken bir şahıs olmuyor ve orayı boş bırakıyorlar. Ve sağ ve solu dolduruyorlar. İmamın arkası boş kalıyor. Bunu sorduğumuzda bize diyorlardı ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yani Peygamber aleyhissalatu vesselam namaz esnasında geliyor ve o da bizimle beraber namaza duruyor. Yani Peygamberi cismani olarak kaldırıyorlar ve getiriyorlar ve namaza durduruyorlar. Hem itikadi anlamda bir hatadır, hem de peygambere karşı bir edepsizliktir. Madem peygamberi kaldırdınız, cismani olaraktan değil mi? Sonra onu o namaza kattınız. E bari imam yapaydınız. Hem aknen hem şer'an büyük bir yanlışlık görüyoruz. O yüzden Peygamber Aleyhissalatu vesselam bu ayette de geldiği gibi Allah diyor ki kul inneme ene beşerun mislukum ben de ki ya Muhammed sizin gibi bir beşerim. Tabi bu ayetten bu ifadeden şu anlaşılmıyor. Ben de sizin gibi sıradan bir insanım değil. Evet insansın ama insanlar içerisinde Allah'ın seçtiği en seçkin bir resulsün. İtaata layık, sözü dinlenilmesi gerekli olan bir insansın. Ayet bu kapsamda değerlendirilmesi lazım değerli kardeşlerim. Evet. Şimdi geldik Allah'ın izniyle bu konuda değerli dostlar ikinci delilimize. Evet ikinci delilimize ve kim bize nakledecek? Mustafa. Evet. Ebu Hürriye Allah'ın anh ve rivayet eden bir <gülüyor> hadiste şöyledir. allah Teala buyurdu ki ben ortaklığa ihtiyaç duymaktan uzak olan varsa onların bundan en uzak olanıyım. <Gülüyor> bir, bir amel işler de ondan başkasının benimle ortak ederse kendisini ve şirk olan amelini karşılıksız bırakır, terk ederim. Müslüm. <gülüyor> Güzel. Evet. Başka kardeşler? Evet. E, Fatih kardeşim. Ebu Kureyla ve bu haftal olarak, olarak göre, kutsu bir hadiste Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Ben ortaklar arasında ortaklığa hiç ihtiyacı olmayan. Bir amel işleyip de bir başkasını bana ortak kralı şirkiyle baş başa bırakırım. Evet. Bir kişiden daha alalım kardeşler. Evet Bülent. Ebu Kureyre radıyallahu anh en sonra rivayet eden hadis şeyledir. Allah taala buyuruyor ki ben bir ortaklara ihtiyaç duymaktan uzak olan varsa onların onların bundan en uzak olanıyım. Şimdi amel işlerde ondan bahsedelim. Benimle ortak gazerse kendisini şeyhçi olan amelinin karşılıksız bırakım tepkileridir. İmam Müslim. Güzel. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu. Kimde rivayet merfuan Ebi, Ebu Hureyre radıyallahu anhu'dan merfuan rivayet ediliyor. Merfuan dediğimiz yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a direkt dayandırdığı isnad ettiği bir hadistir. Hadis-i Müslim'de sahih olarak geliyor ve Müslim ve Bukhari bizim en sahih kaynaklarımızdır. Allah-u <gülüyor> Teala اَنَا اَغْنَ شُرَكَاءِ عَنِ شِرْكِ مَنْ عَمِنَ عَمَلًا اَشْرَكَ مَعِي ف۪يهِ غَيْرِ تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ İmam-Müslim rivayet ediyor. allah Teala buyurdu ki ben ortaklığa ihtiyaç duymaktan veya ihtiyaç duyanların duyduğu şirkten uzam. allah ve Teala ortak koşanların şirkinden ben uzağım buyuruyor. Kim bir amel işler de onda başkasını benimle ortak koşarsa kendisini ve şirk amelini terk ederim. Bu hadisin neresinde delil var? Bu hadisi delil getirdiğimiz zaman yani konuyla başlıkla alakalı olan yeri neresi? Evet. Evet ökeş kim, e, kim bir amel işler de o... Evet. E, işler de ondan başlasını benimle ortak edersen. Güzel. Bu cümlemiz Zeynal kardeşim delil cümlemiz. Sen tam kameranın arkasına geçmişsin seni göremiyorum. Evet ama oradasın. Eyvallah. Peki bu cümlede ne anlıyoruz kardeşler? Bu delil cümlemizde ne anlıyoruz? Evet İsmail. Kimse amel işleri dolu Resulullah söylemiş gibi insanlara anlatırsa Peygamber söylemiş gibi dinde olmayan bir şeyin orta gitmiş olur. Ve aslında konuları terk ediliyor. Benim... Evet. Allah subhanahu ve teala diyor. Bu hadis hadisi kutsi. Evet. Güzel. Evet. Başka hiç konuşmayan kardeşler var. Maşallah hiç konuşmuyorlar. Sedat hocam. Hocam burada yani kişi işlerse tevhidi bozar. Evet. Kitapla da konumuzla da alakalı bölümü de burası. Yani evet. Koşma, tevhidi bozar ve Allah'a şirki Güzel. Burada men amil amelen yani kim bir amel işlerse ve o amelinde de Allah'a ortak koşarsa. Yani o ortak koştuğu amelinde başkasının rızasını ararsa. Riyakârlıkta bulunursa, gösterişte bulunursa, başkasının hoşnutluğunu beklersen, başkasının beğenmesini arzularsa Allah Subhanahu ve Teala o kendisini ve amelini bırakırım diyor. Terk ederim. Yani ona karşılık vermem diyor. Verir mi Rabbul Alemin? Sohbetin seminerin başında da haber verdik kardeşlerim. Dolayısıyla değerli dostlarım, değerli kardeşlerim burada bilmemiz gereken Allah şirk koşulduğu takdirde amelleri kabul etmiyor. Gösterişte bulunan amelleri asla kabullenmiyor. Burada dikkat edelim. Hadiste ne geldi bakın. Men amile amelen. Şöyle gelmedi. Men amile el amel. Yani orada dikkat ederseniz men, men, men amile el amel. Yani burada nekir olaraktan geldi. Amel kelimesi el amel olarak gelmedi. Elif lan takısı kullanılmaksızın geldi. Peki amelen gelmesiyle yani nekira gelmesiyle ne ifade edildi? Umum ifade edildi. Ne demek umum ifade etmek? Hangi amel olursa olsun. Değil mi? İbadetin çeşitlerinden hangi amel içerisinde olursa olsun o kişi ve o amelin içerisinde Allah subhanahu ve teala'ya eğer riyakarlıkta bulunur, hoşnutlukta bulunur başkasının rızasını kazanmak amacıyla şirk koşarsa Allah o amelini kabul etmeyeceğini haber veriyor. Bakın hadis men amil amelen eşreke ma'i bir amel işliyor ve onunla da bir Allah'a başkasını ortak koşuyor. Ve Allah Subhanahu ve böyle bir insanın amelini kabul etmiyor kardeşlerim. Allah cümlemizi salihlerden kısın. Allah riyakarlıktan ve gösterişten bizleri alıkoysun. Şimdi geldik Allah'ın izniyle üçüncü delilimize. Evet, üçüncü dedi. Muhammed Emin. Dikkat edin. Size, sizler için Mesih Beccal'in cebacaklarından Evet, ra kim? Rabimiz kim? Rabimizi bir bize hatırlat. Mureyre Tabu el Said El-Hudri. Bir altı. Bir altı. El Said El-Hudri radıyallahu anh'dan gelen bir başka mecbur rivayette Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Dikkat edin size, sizler için Mesih Deccal'in yapacaklarından bana göre çok daha kaygı verici olanı haber vereyim mi? Elbette Allah'ın Resulü. Dediler. Şöyle buyurdu. O gizli şirktir. Kişi, kal kişi kalkıp namaz kılar <gülüyor> ve orada bakıp kendisini gören biri olduğu için namazını daha güzel kılmaya koyulur. Ahmet dua etmiştir. Güzel. Bir kişiden daha da alalım. Erdoğan. Ebu Sayın radıyallahu anh merkez olarak gelen numarada şöyle buyurmaktadır. Size benim nazarımda Mesih teccarından daha kurguç gelen şeyi bildireyim mi? Elbette ey Allah'ın Resulü dediler. O gizli şirktir. Adam kalkıp namaz kılar, birinin baktığınız gözlüğü için namazını suçlar. Baktığa... Evet. Ve an Ebu Said merfu'an, Ebu Said el-Hudri'den rivayet ediliyor. Ve merfu'an, yine merfu'an dediğimiz Eyyub hadisin direkt Peygamber aleyhisselatü vesselama dayandırılmasıdır. Hadisimizde Ebu Said el-Hudri, Peygamber şöyle buyurduğunu haber veriyor. Peygamber şöyle buyurdu. Ana uhbirukum bima huwa akhwafu aleikum 'indi min al-masih ad-dajjal. bala. Qala al-shirk al-khafi. Yaqumu ar-rajulu salatahu lima yara min Imam Ahmed, hadisi rivayet ediyor. Dikkat edin size. Sizler için Mesih Deccanın fitnesinden bana göre daha çok kaygı ve kaygı verici olan şeyi haber vereyim mi? Yani Rasulullah dedejanın fitnesinden daha tehlikeli olan bir fitneden haber veriyor ümmet Muhammed için. Yani Mesih dedejanın fitnesinden yapacaklarından daha kaygı verici olan bir durumdan size bir haber vereyim mi? Ashab merak ediyor. Acaba hangi fitne bu? Yani dedejanım çıkartacağı fitneden daha büyük bir fitne. Elbette ey Allah'ın Resulü dediler. Yani bize haber ver. Ve Resulullah Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. O gizli şirktir. Yani şirkül hafi O gizli şirktir. Kişi kalkıp namaz kılar ve orada bakıp kendisini gören biri olduğu için namazını daha güzel kılmaya koyulur. Hadis İmam Ahmed'in rivayet ettiği ve yine İmam Elbâni Rahimahullah'ın da sahih dediği bir hadis Çeşitli sünen kaynaklarında geliyor. Peki bu hadiste nerede bir delil noktası var? Evet bu hadis bir delil ama delil cümlemiz neresi? Evet Abdullah hocam. Burada hocam inşallah adam kalkıp namaz kılar ve birinin baktığını gördüğü zaman o namazı da süsler cümlesi birleştirildir. Çok güzel. Evet burada zaten açık bir ifade var. Yani birisi bakar birinin namaz kıldığını görür. Namaz kılan da görüldüğünü anlar. Ve namazına takva, huşu katmaya çalışır. Veya sünnet-i şöyle şöyle uyulur anlamında o karşısındaki veya sağında solunda olan o insana kendini beğendirmeye kalkar. Veya kıldığı namazında insanlara kendini yani ispat etmeye, beğendirmeye farklı olduğunu anlatmaya çalışır. Bu yanlıştır ve hatadır. Yani örneğin bazı Müslümanlar bu hataları yapıyorlar. Biz burada takvamızı ve huşumuzu bozmamamız lazım. Mütevazi bir namaz kılacağız. Bu demek değildir sünneti terk edelim. Bazıları mescitlerimizde camilerimizde sünnete uygun namaz kılmanın fitne olduğunu söylüyorlar. Vallahi fitne sünneti yasaklamaktır. Asıl fitne sünnetten insanları soğutmak. Mescitten sünneti dışarı çıkartmaktır. Eğer bu fitne değilse acaba fitne olan nedir? Fitne adam öldürmekten daha beterdir. Yani bir Müslümanı bir insan öldürmekten daha tehlikelidir. Dolayısıyla bir Müslümanın sünnete uygun bir namaz kılması kadar doğal meşru bir hakkı yoktur. Bir kimse eğer mescitte sünnete uygun namaz kılıyorsa biri gelip de ona sen namaz kılmanla bu sünnete uymanla bize fitne oluyorsun demesi vallahi Peygamber'e yapılan en büyük saygısızlık hürmetsizliktir yani tevhidin şehadetin ikinci kısmı olan Muhammedun Resulullah'ı hakkıyla anlamamaktır eğer o kişi sünnete uyuyor mütevazi bir şekilde ferden namazını cemaatla beraber de kılıyorsa o kişiye saygısızlıkta bulunmak ve sünnetten uzaklaştırmak ve sünnette amel etmeyi fitne olarak telakki etmek büyük bir ayıptır ve haksızlıktır İlmi düşünmek değildir. Altını şimdi çizeceğim bir cümle kullanacağım. Ne zamana kadar cemaat maslahatları sünnetin önüne geçmektedir? Ne zamana kadar toplumların maslahatları bir peygamberin sünnetinin önüne geçmektedir? Bir peygamberin sünneti mi daha değerlidir? Toplumların rızası mı? Kardeşler bu konular bazı Müslümanlar tarafından yanlış telakki ediliyor ve sünnet ehlin ehli hadis kardeşlerimize... Siz sünnetlere amel etmekle fitne çıkartıyorsunuz diyerek hakaret edilmektedir. Ve bu yaklaşım kabul edilir, bir yaklaşım değildir. Umulur ki bu hatayı yapan kardeşler vicdanen rahatsızlık duyarlar. Yaptıklarının peygamberin sünnetine, peygamberin şahsiyetine büyük bir saygısızlık olduğunu anlarlar değerli kardeşlerim. Hadiste Mesih Deccan'ın fitnesinden haber veriliyor. Mesih Deccan gelecektir. Ve deccanın çıkmasına iman ediyoruz. Ve hadis Müslüm'de, Ahmet bin Hanbel'de ve çeşitli sünnet kaynaklarında da değerli kardeşlerim deccanın fitnesinden haber veriliyor. Ancak bazı insanlar Haber-ül Ahad veya Bukhari ve Müslüm'de özellikle Kur'an'da olmayan bazı konular geldiği zaman Kur'an'a arz ettik, deccan malakalı bilgiler bulamadık diye inkar ediliyor. O yüzden kardeşlerim büyük bir hatadır. Genelde felsefeciler, kelamcılar ve eş'ari ve maturidiler ve bunlara bağlı olan mu'tezile inancına mensup olanlar hadis ilminden habersizdir. Şeyhul İslam İmam İmidi Teymiye'nin meşhur bir güzel sözü var. Şeyhul İslam diyor ki felsefecilere, kelamcılara baktığınız zaman bu ilim dallarına ağırlık verenlerin genelde hadis ilminden çok uzak olduğunu görürsünüz. Hatta onlara bir hadis söyleseniz ayet zannedenler, Ayet söyleseniz hadis zannedenler. Mutawatir hadisle zayıf hadisi veya mutawatir hadisle uydurma hadis arasında fark gözetmezler. Inanın Şeyhülislamın sözünü ben size bugünümüzden bir insandan örnek vereceğim. Kabir azabını inkar eden, hadisleri inkar eden, aynı zamanda seferi namazları bile inkar eden ve bugün profesör olaraktan medyada çok görülen bir insan var. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Okuyan. Türk adında bir tv'de öteki gündem adında programda şöyle diyordu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ve bunu bir hadis olaraktan aktarıyordu. Oysa bu insanlar hadislere inanmayan ve hadislere düşman olan insanlar. Bu hadis hiçbir el sünnet kaynaklarında bulunmamaktadır. Uyduruk bir hadistir. Bakın demin ne dedim? Felsefeci, kelamcı, mu'tezile, hadis inkarcısı sünen düşmanlarının ne kadar cahil olduklarını görüyoruz Habertürk öteki gündem programında hem de yaklaşık Aralık ayında düzenlenen bu programında kayıtları vardır dileyenler oradan takip edebilirler hadis olarak zikrettiği hadis uydurma bir hadis hatta bu hadis şia kaynaklarında geçer bu kadar cahiller Sayın hadisi bilmiyorlar mutavatir hadisi bilmiyorlar Hadisin sahihliğini, zayıflığını, hasemliğini ayırt etmiyorlar. Vallahi Şeyhul İslam bunları asırlar önceden tanıtmış. Aynen bu Cuhela takımı şu an bile yaşamaktadır. İşte örnek, adı profesör, doktor, doçen ama hadislere geldikleri zaman Cuhelalıklarını ortaya koymaktadırlar. Kabir azabına iman etmediği için bu adam mustakin böyle kalın bir kitap yazmıştır. Buhari ve Müslim'de kabir azabının varlığına dair açık, sarahaten yazılan hadislerimiz vardır. Ayşe annemiz bir gün gelmiştir. Sormuştur. Ya Resulallah Yahudiler ve Hristiyanlar yani ehli kitap kabirlerinde azaplanıyor mu? Evet demiştir Allah peygamberi. Yine Buhari ve Müslim'de geliyor. Allah peygamberi bir mezarın önünden geçerken, o mezarda yatanların ikisinden haber veriyor. Biri kovculuktan, biri de diyor, Devlinden sakınmadığı için azaplanıyor diyordu. Ashab bunu işitiyordu. Yani hadis açıktır. Bukhari ve Müslim'de geliyor. Ve Bukhari ve Müslüm gibi kapı gibi sağlam kaynaklarımız bugün inkar ediliyor. Hem de akli gerekçelerle, akli mantıki iddialarla Kur'an'a zıttır diye. Oysa Kur'an'da bile Firavun'un askerlerinin gece ve gündüz azaba düşürüldüğü, yani gece ve gündüz Bunlar zaten dünya hayatında olur. Azaplandığına dair açık deliller vardır. Onlara Kur'an'dan delilde getirsek inanmıyorlar. Sünnetten, hadisten delil getiriyoruz, inanmıyorlar. O halde bunların ortaya koyduğu din nedir kardeşlerim? Bunlar kendi kafalarından din koyuyorlar. Allah'ın izin vermediği bir dini insanlara pazarlıyorlar. Ve isimleri profesör ve doktor olarak akademik seviyeli insanlar. Ama avam tabakası... Ve bizim toplumumuz ve kardeşlerimiz bunları ayırt edemediği için ne yapıyor? Doğruluyor. O halde, yani şu noktaya geldik. Bu hadisin çerçevesinde, Mesih Deccali inkar ettiklerinden dolayı, birçok uyduruk hadisleri hadis diye kendi dillerinden duyuyoruz. Oysa bu insanlar hadis düşmanları, hadislerin arasına ayrım yapıp da, bu sahihtir, bu hasendir, bu zayıftır, bu uydurmadır bile yapamıyorlar. Böyle bir cahil tab tabakadır yani. Allah Rabbul Alemin, Bunlara bir basiret versin. Rabbim bunlara sünnet anlayışı versin. Allah bir insanın kalbinden sünneti ve hadisi alırsa inanın helak kapılarını açar. Sünnet Nuh'un gemisidir. Sünnet Nuh'un gemisidir. O gemiye binen kurtulur. Sünneti savunmak yolunda ortaya koyduğumuz her bir amel cihattır. Cihattır. Yahya bin Muhyî, Yahya bin Yahya bin haber veriyor. Yani sünnetin muhafazası yolunda ortaya koyduğumuz her bir cümle bir cihat hükmündedir. O yüzden Şeyhül İslam'ın güzel bir sözü var. Diyor ki kişi, Şeyhül İslam'dan maksat İmam Hikmet Eğme'ye rahimahullah kişi sünneti difa savunma amacıyla ve bidatçilere reddiye vermek amacıyla konuşması yazması onun mücahid olduğunun delilidir. Çünkü cihat sadece göğüs göğüse vuruşmak da olmuyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih bir senetle gelen hadisinde müşriklere karşı bedeninizde, malınızla ve dilinizle cihad ediniz buyuruyor. Dille cihad etmek işte şu an ortaya koyduğumuzdur. Hatta şu an şu Türkiye'de bidatçilere ve sapık fırkalara karşı söylediğimiz bu cümle cihadın en büyüğüdür. Cihadın en büyüğüdür. Çünkü sen dini savunuyorsun. Sünneti muhafaza ediyorsun. Ve neslin sapmamasına vesile oluyorsun. Dolayısıyla bu cihadın en büyüğüdür. Rabbim bizlere Hakkıyla dini anlayan kullardan kızsın. Eğer hata bizdeyse Rabbim bize doğru iletsin. Eğer hata onlardaysa Rabbin alemin onları doğrulara hidayet yollarını iletsin. Biz burada Mesih Deccan'ın konusu açılınca buna değinmeyi istedik kardeşlerim. Peki Mesih Deccan'ın fitnesinden neden büyük? Yani bu riyakarlık. Yani şirkün hafi dedik değil mi biz burada riyakarlık? Daha büyük bir fitne, Allah Resulü dedi ki daha büyük bir fitnedir. Neden? Çünkü deccanın fitnesi görünür bir fitne olacaktır. Zahiren görülecek, bilinecek, anlaşılacak. Ama asla şirkül hafi kimse tarafından anlaşılmayacak. O zaman görünmeyen şeyin görünenden daha tehlikeli olduğunu peygamber haber veriyor. Bir şey görünmediği takdirde daha tehlikeli. Ama görünen şeye tedavi bulursun. Çözüm üretirsin. Ama görünmeyen bir şeye tedavi bulmak çok zordur. Bir de şirkül hafi dediğimiz bu mesele yani liyakarlık aynı şekilde katli olur. Her insan buna muttali olamaz. Hatta insan kendisi bile bunun farkına varamayabiliyor. Ama Mesih deccanin fitnesini gözle görecek. Fitnesini, küfrünü, şirkini, sapkınlığını görecek ve ona şahit olacak. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam burada... Mesih canı fitnesinden daha büyük bir fitnenin kaygı verici bir fitnenin veya onun yaptıklarından daha büyük bir yapılan eşyadan haber vereyim mi dediğinde hemen amelini süslemeye çalışan insanın amelinden haber veriyordu. Allah Resulü belli ifadelerle ortaya koyuyor. Elhamdülillah bu hadisten çok şeyle kavruyoruz kardeşlerim. Evet Abdullah. Hocam inşallah kolumuz da alakalı bir tane daha rivayet var sahip hadiseyiz çıktı. Evet. Kutsu hadisinde Allah azze ve celle şöyle buyurmaktadır. Yani o üç kişinin şey olduğu, zengin, evet. şehit olan evet. ve alimin e, cehennemin olduğu hakkında ve onların işte şeydi şehit desinler diye, işte Allah yolunda çarpıştı desinler diye Yola çıktı. Yine alimin aynı şekilde işte hoca desinler, işte kıyafeti <gülüyor> güzel, butbesi güzel desinler diye yola çıktı. Ve zenginin de işte bu bu kadar infak ediyor, bu kadar mal veriyor diye desinler diye yaptıkların yaptıkları amellerinden dolayı bunları Allah Azze ve Celle bu şekilde cezalandırıyor. Güzel. Şimdi dinin esaslarının usullerini inkar ederek farklı gözükmeye çalışmak da bir yakarlık değil mi? Dinin esasları var, usulleri var. Mesela dinin esaslarından biri sünnet değil mi? Hadis değil mi? Hadisi kökten habis olarak gören bir insan ve böylece bu inancını topluma dayattığı takdirde, kendini farklı gösterdiği takdirde Müslüm bu kişi Farklılığını ispat etmek amacıyla riyakarlıkta bulunuyor mu? bulunmuyor? Benim kanaatim bu bir riyakarlıktır. Çünkü insanlara kendini beğendirmeye çalışıyor. Dinin asıllarını, esaslarını, usullerini, emirlerini ve bu ümmetin sağlam bir kültürünü ve hazinesini reddederek öne çıkmak, bir vitrine oynamak, şov gösterilerinde bulunmak, Adem değil mi? Yine farklı gözükmeye çalışmak insanlara farklı olduğunu ifade etmeye çalışmak aykırı olduğunu ifade etmeye çalışmak kardeşlerim bir başka liyakarlıktır Allah bizi bu ümmetin selefine tutunanlardan eylesin selef nerede? biz oradayız selefin adresini kim bana gösterirse ben o adres değil sizi o adrese davet ediyorum bu adrese gelin bu adreste kurtuluş var fırkan var Allah'ın izniyle cennet kapıları selefe açılmıştır biz buna iman ediyoruz ve imanımızdan dolayı da bunu savunuyoruz değerli dostlar şimdi geldik inşallah dikkat çekilen konular birinci maddemiz Yakup küçük şirkin amellerinizi boşa Allah razı olsun 3 kişiden bahsetti onlar yapmış olduğu riyadan göre cehenneme gittiğini gördü. Evet. Onlar bu için mi kalacak mıydı? Değil. Mi? Buradaki hadiste geçen onlar, demin dedik küçük şirk insanı günaha sokar. Yani şirk eğer tevhidi kamil anlamda bozmuşsa bediyen kalır. Ama buradaki günaha sokan bir şirktir. Küçük şirk dediğimiz. Yani o insan bu günahından dolayı ne yapacaktır? Allah indinde cezasını çekecektir. Allah diledikten sonra onu cennetine koyacaktır. Bu bizim akidemizdir. Ehl-i sünnet ve cemaat akidesine göre yani şirkin mutlak anlamında büyük şirkini işlememiş ve Rabbine kavuşmuş günahkar muvahhidler cezalarını cehennemde çektikten sonra Allah dilediği için, dilediği zaman ne yapacaktır? Cennete girecektir. Bu konuda sahih hadislerimiz var ileride göreceğiz. Birinci maddemiz. Evet. Okumak isteyen birinci maddemiz. Evet Muzaffer Hocam. Kehf Suresi'nde yer alan ayetin tefsiri. Yani Kehf Suresi'nin 110. 110. ayetinin tefsiri üzerinde durduk, katse bak. Güzel, iki. Evet, Yakup. Amela Allah rızasında başka bir gaya karıştıra takfede de bulunur. Bu da önemli bir meseledir. Evet, bunun üzerinde de durduk. Eğer bir insan Allah rızasını gözetmez, bir başkasının hoşnutluğunu ve rızasını İsmail beklerse, bu amelinde Allah ortak koşmuş olur. Bu ortak koşma nedir? Küçük şerittir. Evet. Üç. Evet Halim. Sebebi Allah kesinlikle ve kesinlikle ortağa ihtiyaç duymamasıdır. Ee, sizin bazı kitaplarınız farklı. Ben e, buradan başka şey okuyorum. Siz oradan başka bir şey okuyorsunuz. Bu sefer e, anlam kargaşaları oluyor. İfade farklılıkları oluyor. Ee, inşallah bunlara dikkat eden bu kitaptan temin edebilirseniz daha hayırlı olur Evet. üçüncü maddeyi bu kitaptan bir arkadaş daha okusun daha anlaşılır olur Bilen, Evet. Allah hala tarafından içerisinde şirk bulunan bir amelin uzaklanması gerektir, gerektiren şey onun mutlat zengini ve hiçbir şeye ihtiyaç bulma, Evet. Allah subhanahu ve teala şirk koşanları şirkinden beridir ve uzaktır, ganidir Allah onlardan uzaktır Allah şirklerini asla kabul etmeyecektir Allah kendisiyle beraber bir ortak asla kabullenmez. Bu insan hayatında bile böyledir. İnsan kendi sahip olduğu değerlerinde asla bir ortak görmez. Peki kendisine insan layık görmediği bir şeyi neden Rabbine layık görüyor? Bir diyelim ki başbakan eğer idareci ise idari makamda, yöneticilik makamında ikinci bir başbakan kabul ediyor mu? Mesela din düşmanlarını İdari makamlarda gördüğümüz zaman diyelim ki değil mi? Bu insanlar idari makamlarda ikinci bir başbakan, üçüncü bir başbakan bekliyorlar mı? İstiyorlar mı? İstemiyorlar. Kendilerine layık görmediği bir şeyi Allah subhanahu ve teala'ya layık görüyorlar. Emrinde, hükmünde, yasasında, kanununda Allah'a ortak koşabiliyorlar. Dolayısıyla burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Bir Müslüman bilecek ki Allah asla amelinde Ortak koştuğu takdirde amelini kabul etmeyecekti. Dördüncü madde. Kahverengi kitaptan okuyan kardeşler. Evet. Salih. İçinde Allah'a yaklaşmak kasıt dışında başka bir kasıt yer alan ibadetin reddolunmaz sebeplerinden biri de Allah'a ortağlar ibadete ortak edilenler içinde en hayırlı olmasıdır. O hiçbir amel için diğer ortak hayallerin gelmez. bilmez. Yani biz Yunus amelimizi ortaya koyduk, namazımızı, duamızı, secdemizi veya ilmimizi, cihadımızı, malımızı, infakımızı ortaya koyduk, sadakamızı. Biz neden bir başkasının beğenmesini bekliyoruz ki? Beğenmeye en naik olan, en hayırlı olan Allah değil Allah'ın beğenmesi yeterli değil mi? Allah beğendiği takdirde onun ecri ve mükafatı olmuyor mu? Elbette oluyor. Peki biz neden başkalarına kendimizi beğendirme hoşnutluğunu taşıyoruz? Allah o takdirde kabul etmiyor. Zaten Abdullah hocamın da demin söylediği o hadis Ahmed bin Hanbel'de geliyor. Hepsini yüzü koyun cehenneme atıyor. Çünkü siz o amelleri benim vechim için yapmadınız. Sen desinler diye bunu yaptın. Cömert desinler. Cesur desinler. Alim, hakip desinler diye bunları yaptın. O zaman ecrini, mükafatını git onlardan bekle. Ve nitekim onlar karşılığını bulamayacaklardır. Evet. Beş... Mustafa. sallallahu aleyhi ve sellem için riyadan Evet, peygamberin ashabını, ümmetini etmez, uyarması, sakındırması. Demek ki o halde bir Müslümanı şirkten sakındırmak sünnettir. Dinin e, delillerindendir, gereğindendir. Bir Müslümanı şirkten, küçük şirkten, büyük şirkten, şirkül hafi dediğimiz gizli şirkten sakındırmak dinin gereğidir. Aynı şekilde bir bidatten sakındırmak dinin gereğidir. Bu ümmetin Resulü de ashabı da tabiinde, tebe-i tabiinde hayatları boyunca bu menheci takip ettiler. Sapık fırkaları tanıttılar ve bidatçilerden uzak durmaya çağırdılar. Açık bir şekilde. Geçen haftalarda anlattık Abdullah Ömer'in sözü, Abdullah İbn Abbas'ın sözü. Birçok sahabiler kendi yaşadıkları dönemlerde sapık fırkalara karşı açık bir cevap verdiler ve ashabı uyardılar. Kendilerinden sonra gelen nesillere sağlam bir miras bıraktılar. Evet Muzaffer Hocam. Hocam burada bu riyanın ne kadar e, şey olduğunu, önemli olduğunu, Peygamber Aleyhissalatu vesselam her namazının son teşehhüde oturduğunda Evet çok doğru. Tecalli fitnesine Allahu Teala sığınıyor. Evet, evet. Türk işte bu teccali fitnesinden daha da kötü bir dikkat diyor. Evet. diye yani bizi uyarıyor hocam. Yani çok önemli ve üzerinde durmamız gereken bir konu aslında. Allah razı olsun. Güzel. son madde İsmail Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu riyayı kişinin Allah için namaz kılıyor olması fakat bakıp, bakıp onu gören bir kimse olduğu için namazı daha güzel kılmaya koyulmasıyla açıklamıştır. Yani burada Allah Peygamber aleyhi vesselam açık bir şekilde riyakarlı, somut bir örnekle açıklıyor. Riya gösterişlik yani hoşnutluğunu kazanma başkasının şu şekilde olur. Bir namaz kılıyor. Oralama sıkıldığını biri görünce Namazını değiştirir ve onun beğenmesini bekler. bu hataya düşmeyiz Bu hataya eğer belki ehli hadisi olarak düşerse Allah amelimizi kabul etmez Burada kalalım İnşallah. Allah'ın izniyle haftaya kaldığımız yerden Baktan devam edeceğiz kolumuz insanın ameliyle dünyayı istemesi Şirktendir Allah'ın izniyle أي رب وجمل بقراني